أعوذ بالله Bismillahirrahmanirrahim. الشيطان الرجيم Ve الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على Geçen dersimizde son gördüğümüz ayet tekrar hatırlayalım diyor ki Estağfirullah. Ve nunezzilu minel Kur'an ma huve şifa'un ve rahmetullil müminin. Ve la yezidu zalimine illa khasâret. 82. Biz Kur'an-ı Kerim'den müminler için şifa ve rahmet olan buyruklar indiriyoruz. Zalimlerin ise ziyanından, hüsranından başka hiçbir şeylerini arttırmasın. Çünkü daha önceki ayet-i kerimede de belirtildiği gibi hak gelmiştir ve batıl yok olup gitmiştir. Hakkın ifadesi Kur'an-ı Kerim'in kendisidir, Kur'an-ı Kerim'in ihtiva ettiği mesajıdır. Burada min edatı Türkçe'ye genelde benden diye tercüme ediliyor. Ama Kur'an-ı Kerim'den şifa olanları indiririz denildiği zaman. Şifa olmayan kısımları indirmeyiz gibi bir mana anlaşılmamalıdır. Çünkü buradaki aslında min, Türkçe'ye den, dan olarak tercüme edilirse, Arapça'da teb'iziyye dediğimiz, teb'iz bildiren min dediğimiz, min'in tercümesi olur. Yani bir kısmını, kısım bildirir. Fakat buradaki kısım bildirmek için değildir bu min edatı. Nevi bildirmek içindir. Yani biz... Kur'an türünden olan bütün buyruklarımız, Kur'an namına inen bütün buyruklarımız müminler için bir şifa ve bir rahmettir. Yoksa onun müminler için şifa ve rahmet olan kısımlarını indiririz. Öyle olmayan kısımlarını haşa indirmeyiz gibi bir mana zaten hiçbir müminin hatırına gelmez. Ama Türkçe'de böyle bir veya alim dendan diye tercüme edilmesi halinde Kur'an'dan insanlara şifa ve rahmet veya yani müminlere daha doğrusu rahmet olanı indiririz şeklinde öyle olmayan kısımlar inmez mi gibi olmadık bir kanaat gelmemesi için bu kısa açıklamayı yaptık. Peki Kur'an kimler için şifa ve rahmettir? Müminler için niçin? Çünkü ona iman etmeden o Kur'an-ı Kerim'den istifade etmek mümkün değil. Kur'an'ın şifa ve rahmet oluşundan istifade etmek, yararlanabilmek ona iman etmek şartına bağlıdır. Kur'an'a imanın çeşitli boyutları, daha doğrusu mahiyeti itibarıyla çeşitli boyutları var. Sadece Allah tarafından gönderilmiş bir kitap olduğuna iman etmek değildir Kur'an'a iman. Aynı zamanda Kur'an'a iman, Kur'an-ı Kerim'in müminleri hatta bütün beşeriyeti dünya ve ahirette saadete kavuşturacak biricik ve tek kitap olduğuna iman etmek de bu imanın vazgeçilmez bir esasıdır. Dolayısıyla Kur'an'a iman aynı zamanda Kur'an'ın beşeriyet için bütün ayrıntılarıyla hükümleri tam ve eksiksiz olarak kabul edilip o hükümlere iman edilmesi ve iman olunan bu hükümlerin hayata tatbik edilmesiyle mümkün olur. O zaman Kur'an şifa ve rahmettir. Kur'an neyin şifasıdır? Şirkin şifasıdır. Dalaletin şifasıdır. Yolunu şaşırmışlığın şifasıdır. Gayri ahlakiliğin şifasıdır. Kötülüğün şifasıdır. Kısacası Kur'an-ı Kerim bizim hem itikadi hem amel, Her türlü hem de kalbi hem ruhi. Hatta ve hatta yerine göre hatta bedeni her türlü hastalığa, birçok hastalığa bedeni için onu söyleyelim. Fakat kalbi, ruhi, manevi, ahlaki ve hatta içtimai ve siyasi bütün hastalıkların şifasıdır. Ama bu şifadan istifade edebilmenin, yararlanabilmenin birinci şartı evvela ona dediğimiz manada, manada iman etmekten geçir. Kur'an'a bu manada iman etmeden bizim şifa olması mümkün değildir. Bu şifa bir de hastalıklarımızda sonra dünyada ve ahirette Kur'an-ı Kerim aynı zamanda müminler için bir rahmet. Çünkü Kur'an-ı Kerim dünyada da ahirette de bize felahın kurtuluşun cehennemde kurtulup yennem nimetlerinin yüze edişin yolunu gösteren büyük bir rahmet. Kur'an bu yönüyle gerçekten her türlü hastalığın şifası ve bir rahmet. İlahiyeti Kur'an'ın zalimlerin ise ancak hüsranını arttırır. Çünkü zalimler bu Kur'an'a iman etmeyerek hem kendilerine hem kendilerinin etkisi altında bulunanlara zulmediyorlar. Kendilerine zulmettikleri gibi başkalarını etkiledikleri başkalarına da zulmettikleri takdirde o zulümlerden de onların paylarına düşen kendileri üzerine bir daha yazılır. Böylelikle saptırdıkları insanların Günahlarını da ayrıca yükleniyorlar. Onların günahlarından da hiçbir şey eksilmemek suretiyle. Böylelikle Kur'an'ın inen her bir hükmü, Kur'an'ın her bir değeri, Kur'an'ın her bir yasası, Kur'an'ın her bir ilkesi onların husranlarını, inkarları ve ona uymadıkları için ne yapar? Onları zarara ve ziyana uğratır. 83. ayet-i kerimeye gelelim. Diyor ki ve iza en'amna insani Biz insana bir nimet ihsan ettiğimiz zaman o yüz çevirir ve yan dönerek uzaklaşıp gider. Yüzünü öbür tarafa çevirip uzaklaşıp gider. Cenab-ı Allah'ın insanlar üzerindeki, biz insanlar üzerindeki nimeti iki türlüdür. Birisi bedeni nimetler, buna ruh sağlığı manasına manevi nimetler, ruhi nimetler de dersiniz. Birisi kısacası ruhumuz ve bedenimiz itibariyle üzerimizdeki nimetlerdir. Diğeri ise hidayet nimetidir. İşte Cenab-ı Allah insana özellikle sağlık, afiyet gibi bedeni nimetler verdiği zaman insan oğlu da bu nimetlerin gerçek sahibini, bu nimetleri gerçekten kendisine ihsan edeni, bilmediği ve tanımadığı zaman ne yapar? Üst çevirir. Kimden üst çevirir? Allah'ın hidayetinde çevirir. Yani şifa ve rahmet olan bir önceki ayet-i kerimede belirtilen Kifa ve rahmet olan Kur'an'ın Kerim'den düştü. Nimet içerisinde ya, zannediyor ki o nimet devam edecek. Sağlığı var ya, zannediyor ki hayat boyu devam edecek. O sahatin kalıcı olduğunu zanneder. Maddi güç ve imkanı var ya, zannediyor ki sonuna kadar devam edecek. <gülüyor> Cenab-ı Allah'ın bir an ve bir lahza içerisinde nice güçlü kavimleri helak ettiğini insanoğlu bir zaman hatırından çıkarmadı. Dolayısıyla bize her türlü gücü ve nimeti ihsan eden Cenab-ı Allah hiç şüphesi olmasın, hiç kimsenin şüphesi olmasın dilediği takdirde o gücü, kuvveti, nimeti, sağlığı, afiyeti insanoğlu her neye güveniyorsa onu bir lahzada, kısacık bir an içerisinde ...geri çekip alma kudretine sahiptir. Ve izâ messehü şerru ke'ne ye'ûseh. Ona bir kötülükle isabet ettiği vakit... ...bu sefer alabildiğine ümidi kesilen birisi olur. Sonsuz ümitsizliğe kapılır İnsanoğlu aynen öyle. Kendisinin sağlığından da şımarıp manevi olarak yanlış etkilenebilir, afiyet içerisinde olmama halinde de Allah'tan ümidini kesecek kadar daha önceki nimetleri hatırlamayacak bir vaziyete gelir. İşte iman, Kur'an'ı doğru anlamak, yüce Rabbimizi doğru tanımak, hayatı doğru anlamak halinde mümin her halükarda İtidalini kaybetmez. Mümin rahat, huzur ve bolluk içerisinde olduğu zaman Allah'a şükretmeyi hatırına getirir, şımarmaz, şükretmenin yollarını arar. Darlık, sıkıntı ve zorluk içerisinde bulunduğu zaman da Allah'ı razı Allah'ın razı olmayacağı hallere düşmemek için tetikte durur, dikkat eder, özel gösterir. Onun için buradaki el-insandan kasıt insan türünün tamamı değildir. İnsanın özellikle hadiseleri, kendi halini ve çevresindeki durumları, olanı biteni imani, İslami bir gözle, Kur'ani bir gözle değerlendiremeyen insanlar kastedilir. Onun için ve izamasseu yausa. Mümin hiçbir zaman sonsuz bir şekilde, hiçbir arkasından ümit gelmeyecek bir şekilde Allah'tan ümidini kesmez. Allah'ın razı olmayacağı bir söz söylemez. Kul kullu ya'malu ala şeklatihi. Çok özlü ifadelerden birisidir. De ki herkes kendi karakterine, kendi tabiatına, kendi özelliklerine uygun amelde bulunur. Herkes kendi şekline göre, kendi özüne göre, kendi karakterine göre, kendisine ifade yerindeyse, yakışan neyse ona göre amel eder. Burada küllümden kasıt bir önceki ayet-i kerimede efendim, insana nimet geldiği zaman yüz çeviren, kötülük geldiği zaman ümitsizleşen kafir bir tabiat ile bir önceki ayet-i kerimede Kur'an'ın şifa ve rahmetinden kast, rahmetinden payını alan ve bu rahmetten istifade eden mümin, iki kesim, iki insan türüden den bahsediliyor. Kur'an'ın rahmetinden istifade eden bir kimsenin nimet ve sıkıntı halindeki tavrı farklıdır. Burada bahsedilen olumsuz insan tipinden, olumsuz insan tipinin ise darlık ve sıkıntı halinde takınacağı tavır farklıdır. Peki bu tavırları belirleyen nedir? İşte bu ayet-i kerime ona işaret ediyor. Herkes... Kendi şekline ve tabiatına göre, karakterine göre daha doğrusu benimsediği, kabul ettiği imana, akideye, dünya ve hayat ile alakalı değerlerine göre amel eder. Tepki gösterir, tavır koyar, duruş belirler. Kim ne derse desin, insanın hal ve hareketlerinin belirleyicisi, farkında olumsun ve olunmasın, onun inanmış olduğu esaslar ve değerler olsun. İnsan, Cenab-ı Allah tabiatı itibariyle insanı münafık yaratmamış. Münafık bir sapıklıktır. Tabiat sapıklığı. Küfür, küfür de bir sapıklıktır elbette. Ama o sadece itikadi bir sapıklıktır. Kafir bir kimse küfrün gereğini... ...davranışlarıyla da ortaya koyuyorsa o insan iç dünyası ile dışarıya yansıyan amelleri arasında bir paralellik sağlamış olur. Kendi küfür şekline göre yani içinde iç dünyasını şekillendiren küfrünün bir gereği olarak ameli var. Yani yaptıkları ile taşıdığı kalbindeki inançsızlığı arasında bir paralellik var. Münafık ise böyle değildir. Münafık iman etmiyor hakikatte. Ama ifade yerindeyse küfrünün gereklerini yapması kendisini rahatsız edecekse veya ona ağır gelecekse katlanamayacağı bir bedel istemediği daha doğrusu arzu etmediği bir bedel ödemek istemiyorsa veya küfrünü ortaya koyması ona bir bedel ödetecekse, gözü de o bedeli ödemeyi kesmiyorsa, mümin görünmeyi tercih eder. İşte bu fıtratında ciddi bir sapma, daha doğrusu tabiatında ve karakterinde, özünde ciddi bir sapma gösteren bir şahıstır, bir tip bir insan insandır. Mümin ise kafirin tam aksine, o sağlıklı, sağlam ve doğru olan hakikate daha doğrusu iman ettiği için yaptıklarını da mümkün mertebe o hakikatle örtüşen şekilde ortaya koymaya çalışır. Hakikatiyle, iman ettiği hakikatle sergilediği davranışlar arasında bir uyum bulunur, bir paralellik bulunur, bir ahend. İmanıyla bağdaşmayan hal ve hareketler Yapmamaya çalışır. Yapacak olursa gerçek müminler o kimselerdir ki diyor. Herhangi bir münker veya bir hayasızlık işledikleri vakit derhal Allah'ı anarlar, günahları için mağfiret dilerler, Cenab-ı Allah da onları, onlara günahlarını bağışlar. İşte mümin bu şekliyle tabiatına göre amel eder, içindeki imana göre amel eder. Kafir de içindeki imana göre amel eder. Münafık ise her zaman ifade önündeyse imanının yani olumsuz olan, inkar olan imanının gereğini yerine getirmekten eğer bir bedel ödeyecekse geri kalır. Bunu yapmak gözü pekliğini, mertliğini ifade önündeyse göstermez. Kur'an-ı Kerim'de bunun çok örnekleri var. Çünkü i̇şte, kafirler savaşta diyor bir pay kazanırlarsa münafıklar onlara gider derler ki ya biz sizin için sizin adınıza casusluk etmiştik müminlere karşı sizi korumuştuk dolayısıyla şu elde ettiğiniz kardan paydan, ganimetlerden bize de hakkımıza düşeni verin derler. Müminler bu şekilde bu sefer zafer kazanacak olurlarsa. Biz zaten sizinle beraberdik. Dolayısıyla biz sizin elde ettiğimiz bu zaferden biz de zaten pay sahibiyiz. Dolayısıyla payımızı zaten verirsiniz anlamında. Öyle enteresan daha doğrusu hakikatlerini olduğu gibi yansıtan tablolar vardır. فَرَبُّكُمْ alemu بِمَنْ هُوَ اَهْدَاسَ دِيلًا De ki herkes kendi tabiatına daha doğrusu kalbindeki imana göre amel eder veya imansızlığa göre amel eder. İmanın şekline, şemailine, olumlu ve olumsuz neyse ona göre amel eder diye de anlamak mümkündür bu ibareyi. فَرَبْبُكُمْ اَعْلَمُ بِي huwa هُوَ اَهْدَٓا Rabbiniz yol itibariyle kimin daha çok hidayette olduğunu en iyi bilendir Dolayısıyla sizler, kalbinizde olana aykırı iddialarda bulunduğunuz zaman, kimseyi kandırdığınızı düşünmeyin. Rabbiniz kimin hidayette olduğunu, kimin olmadığını en iyi bilendir Ondan sonra, tarih boyunca, hatta günümüze kadar belki,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 pek az bir şey verilmiştir. İlimden pek küçük bir kısım, pek az bir kısım verilmiştir. Ayet-i Kerime ile ilgili olarak yüzül sebeplerinde anlatıldığı üzere Mekkeli müşrikler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı davasını bir şekilde geriletemeyince her geçen gün dava ilerleyip Özellikle de Mekke'nin dışına da taşmaya başlayınca büyük bir ihtimalle hicrete yakın zamanlarda veya Miraç hadisesinin surenin baş tarafında bahsedilen yakın zamanlarında Medine'ye gidenler Yahudilere soruyorlar. Diyorlar ki aramızda bir peygamberlik iddiasında birisinin çıktığını siz de biliyorsunuz. Siz kitab kimselersiniz. Siz bize bir ölçü verin. Biz de o ölçüyle bunun gerçek peygamber olup olmadığını anlayalım. Yahudi alimleri de onlara diyorlar ki ona üç hususa dair soru sor. O bu üç husus hakkında size vereceği cevaba göre siz de onun durumunu tespit edeceksiniz. Sorulardan birisi ona ruhum ne olduğunu sorun. Diğeri Kehf ashabı manasına kavimlerinden ayrılıp 300 yıl uyuyan bir grup kimse hakkında ona soru sorun. Bir de dünyanın doğusundan batısına kadar gitmiş den mülkü dünyanın doğusu ile batısı arasında yayılmış birisi hakkında ona soru sorayım. Eğer size bu ikisine de dair cevap verip birisine dair cevap vermezse o hak peygamberdir. Rivayetlerin belirtildiği de. Malum bundan sonra gelen Kehf suresinde hem ashabı Kehf'in kıssası hem dünyanın doğusundan batısına kadar ...gidip gelen, yani Zülkarne'nin kıssası anlatılacak. Burada da üçüncü husus gündeme geliyor. İşte diyor ki... ...bir de sana ruha dair soru soruyor. Biz ruhumuzun tezahürlerini görüyoruz. Bedenimiz üzerinde ruhumuzun etkilerini görüyoruz. Fakat kendisinin mahiyetinin ne olduğunu bilemiyoruz. Birçok şey vardır ki gerçekten etkilerini görüyoruz, mahiyetlerini idrak edemiyoruz. Bir yerden bir serinlik, iyi bir soğuk geliyor da siz de üşüyor musunuz? Kapıdan mı? Ceryan mı yapıyoruz? Evet. Şimdi ruhun bizdeki en önemli tecellisi hayvani ruh dediğimiz, hayvani ruh dediğimiz bize hayat veren kısmıdır veya türüdür. İslam alimlerinin bu konuda gerçekten çok etraflı geniş açıklamaları var. İmam Gazali'den tutunuz, ruh hakkında müstakil kitap yazan, ruh kitabı, kitabı ruh diye, müstakil kitap yazan İbn-i ve daha başkalarına kadar çok etraflı eserler, çalışmalar yapıldır. Aslında Müslümanlar arasında, psikoloji veya pedagoji veya psikiyatri üzerinde çalışıp da bu eserlerden haberdar olmamaları bana göre ciddi bir Eksikliktir. Bunları okurlarsa, görünürlerse, çok daha etraflı ve geniş açıklamalar göreceklerden ben eminim. Çünkü iyi kötü bu gibi en azından bizim anlayabileceğimiz türden temel kitaplarına baktığımız zaman bir de İslam alimlerinin bu konuda yaptıkları açıklamalara baktığımız zaman çok büyük bir fark ayrıntılar olduğunu değişik boyutların cırın O mu bir kenara bırakalım? Bir de bir de acu duyan, zevk alan, bul üzülen, sevilen, sevilen bir tarafımız var. Duygu dünyamız. Bunun da alanının ne ruh ne beden. Ne bedende mevcut herhangi bir şeyle yani sinirle bilmem neyle vesaireyle alalımız. Manevi zevklerimiz var, manevi acılarımız var, ızdıraplarımız var, sevinçlerimiz var ve bunların çeşitli türlüğü var. Hazlarımız var, ibadetten haz alıyoruz, yemekten haz alıyoruz, bu hazlar farklı hazlar. var. Allah'ı zikretmenin hazı ayrıdır. Yemek, lezzetli bir yemek yerken aldığımız hazı ayrıdır. Bir başka sebep dolayısıyla evladımızı severken veya birilerini severken veya birilerine nefret ederken aldığımız haz veya duyduğumuz e, duygu birbirinden çarptır. Bir de Kur'an-ı Kerim'in sözünü ettiği, ulku esnasında bedenimizden ayrılan, Uyandığımız vakit bedenimize gelmesi neticesinde uyandığımız bir Ve bir de bizi büsbükün terk ettiği takdirde geriye sadece cesedimizin kaldığı bu bu. Bu manada Kur'an-ı Kerim'e sünnet-i saniye etraflı bir şekilde tepkik edildiği zaman ruh ile alakalı Kur'an-ı Kerim'de olsun, hadis-i şeriflerde olsun bu meseleleri oldukça iyi tetkik eden İslam alimlerinin de açıklamalarını nazar itibarı aldığımız vakit ruh alakalı oldukça etraflı bilgi sahibi oluruz. Ama bütün bunlar yine de ruhun mahiyetinin ne olduğu konusunda bize ciddi bir malumat vermez. Onun için Cenab-ı Allah ruhun mahiyetine dair Bilgiyi, ilmi kendisine saklamıştır. Onun için Adem aleyhisselam'ın ruhunun üflenmesinden bahsedildiği zaman ve nefahna fihi min Biz o da ruhumuzdan üfledik. Burada ruhumuzdan üfledik haşa. Benim bir parçam bazı satıhların anlattığı gibi benim bir parçamı ona üfledim manasına değildir. Allah haşa cisim değildir iki parçalansın. Öyle bir şey değil. Bizim özel emrimiz yani burada nisbet, Arapçada şereflendirme nisbeti diye bir nisbet vardır. Mesela Allah'ın devesi, nâ Allah diyor gibi. Allah'ın evi, Allah'ın içinde kaldığı ev mi? Haydi geliyor. İşte burada o evin şerefine dikkat çekiliyor. Burada da insanın içerisine üflenmiş olan Adem Aleyhisselam'ın içine üflenmiş olan o ruhun özelliğine, farklılığına, mahiyetinin başka mahiyetlere benzemediğine işaret olmak üzere Cenab-ı Allah ruhu kendisine izafe ediyor. Zaten bu ayetin ikinci bölümü de bunu açıklıyor. Kulü ruhu min emri Rabbim. De ki ruh benim Rabbimin emrinin bir parçasıdır. Emriyle olan bir şeydir. Yani biz bu kainatın dahi Cenab-ı Allah'ın bu kainattaki bu kadar olayın dahi kün ile meydana geldiğini biliyoruz. اِنَّمَا اَمْهُ اِذَا اَرَادَ en اَنْ يَكُولَ لَهُ كُمْ فَيَكُولُ Fakat bu kün Emri olaya nasıl taalluk ediyor, nasıl onunla bir alaka kuruyor ve bunun neticesinde o hadise meydana geliyor? Bunu hiçbirimizin bilmesine, hatta hiçbirimizin bu keyfiyeti bilip idrak etmesine, bunu ortaya koymasına imkan yoktur. Biz, efendime söyleyeyim, anne karnında çocuğun canlandığını biliyoruz. Doğru. Fakat bu can nasıl tahakkuk ediyor? Bunu Allah'tan başkası bilemez. Dolayısıyla Cenab-ı Allah'ın emrinin, emrinin hadiselerle hangi mahiyette, hangi şekilde, hangi surette taalluk ettiğini biz insanların akıllarıyla, deneyimleriyle, laboratuvarlarıyla idrak edebilecekleri bir hadise değildir. Bu tamamıyla Rabbimizin kendisinin özel olarak bildiği ve takdir ettiği bir hadisedir. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا Burada ki elif lam sadece ruh ilmiyle alakalı değil. istigrak içindir. Yani bizim bildiğimiz ve bilmediğimiz ama bilinme özelliğine sahip malum olan, Allah'ın malumu olan her bir hususu kapsıyor. Sizin sahip olduğunuz bilgi esasen pek azdır. İşte bu ruh'a dair ayrıntılı bilgiler de sizin sahip olmadığınız çokluk içerisindeki ilimlerden bir ilimdir. Yani siz esasen İnsan tarafından bilinebilecek şeylerin dahi az bir kısmını biliyorsunuz. Mutlak olarak ilmin ise hayda hayda pek azını biliyorsunuz. Ruh ile alakalı bilginiz de zaten pek azdır. Esasen bizim gerçekten eşyayla alakalı bilgimizin... ...bugünümüzde bile... ...çok bir şey olduğundan bahsetmeye imkan yok, söz etmeye söylemeye imkan yok. Bugün bu şartlar altında insanlığın sahip olduğu bilgi bile evet, geçmişe kıyasla çok büyük olabilir. Fakat bilinmesi mümkün olan ve gelecekte bilinecek olan bilgilere kıyasla hiçbir şey değildir. Bir kalp doktorundan nakled kendim zaten dinlemedim, bir dinlemiş bir arkadaşımdan. Şunu söylemiş, pardon, Beyin Demiş ki, İlim şu andaki hızıyla ilgili, devam etse hatta aynı hız işte e, her gün veya her ay katlanarak çoğalsa yine şu anda bizim beyin ile alakalı bütün bu suçları ayrıntıları bilmemize imkan yok. Ne kadar şey bilmiyorum. Yani bir şey anlatıyor ama İsterse öyle olsun, ister olmasın çok fazla bir şey. Bu şunu ifade ediyor. Halen bizim ki beyin ile alakalı olsun, başka şeylerle alakalı olsun, bizzat bu işle uğraşan uzmanların ifade ettiği usulde biltiklerimiz, bilme biltiklerimize göre bir bak çok çok basit, çok cüzi bir şey alıyoruz. İşte beyin gibi karaciğerimiz de öyle, vücudumuzun bir çok şeyi de öyle. Karaciğer'in işte bilmem kaç bin fonksiyonu olduğu tahmin ediliyor. Bu fonksiyonların ancak şu kadarı biliniyor, çok iyi bir rakamlar olarak biliniyor. Bunların örneklendirilmesi çok önemli değildir. Her halükarda bilinen bir hakikat Çünkü biz ancak ilmin pek az bir kısmını biliyoruz. Bir zamanlar insanoğlu veya insanlar yeni bir şey bulunuyor, yeni bir şey keşfediliyor. Bunun çok önemli olduğundan bahsediliyor bir süre sonra. Onun bilinmeyen diğer yanları da biliniyor. Bu sefer zararları da ortaya çıkmaya başlıyor. Önceleri çok faydalı, çok büyük bir gelişme, çok çok şöyle, çok çok böyle denilen bir şey. Bir bakıyorsunuz ki daha sonraları bir şekilde yok ya o kadar da değilmiş denilmeye başlanıyor. Evet, ezam da okunduğuna göre bu ayet-i iyi burada ilgili açıklanmalarımızı sonlandıralım. ayet Kelime esaset çok açık. Bunun fazla da açılmasını gerektiren bir şey yok. Bizim ilmimizin azlığından bahsediliyor. Bir, ilmi kendimiz her ne kadar vasıtalarımızla, bilmem nelerimizle elde ettiğimizi zannediyorsak bile gerçekte bütün nimetleri bize veren Allah'ın u Teala onun için verilen verilmen size ancak ilimden pek az bir kısım verilmiştir. El Alim olan Cenab-ı Allah'tır. Cenab-ı Allah Peygamber e, Aleyhisselam'a da hitaben "Rabbi zidni ilmen" diye hitap etmiştir. "Leki Rabbim ilmimi arttır. Rabbim hepimizin ilmini artırsın ve hayırlı olanı bilmeyi, bize faydalı olanı öğrenmeyi Öğrenmiş olduklarımızdan da hakkıyla yararlanmayı nasip ve müyessar Namazdan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edelim.